Aûzü Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil âlemin. Ves salâtu vesselâmü alâ rasûlinâ Muhammed. Ve alâ âlihi ve, ve, ve sahbihi ve men sarâ lennehi ve men ittaba'hu bi ihsân le yevmiddîn. Şeyh Muhammed İbn Abdülabbâb rahimehullah misalinin giriş kısmında Kur'an okumanın faziletinden talim etmenin, talim ettirmenin, öğrenmenin ve öğretmenin faziletlerinden bahsetmişti. En son hafız birinin kabirde göreceği muameleden, anne babasının dahi göreceği ahiretteki muamelenin ne olduğundan bahsetti. Bak bununla beraber bitti. Şimdi yeni bir bab açıyor, yeni bir başlık atmış. Bâb-u mâ jâ'e fî <gülüyor> Kur'an ve ikramihim. Kur'an ehlini öne takdim etmek ve onlara ikram etmek. Kur'an Kerim'i öne takdim etmek ve onlara ikram etmek. Bağlı. Allah subhanahu ve ta'ala azze ve celle kendi kitabının bereketi sebebiyle kendi se sebebiyle aslında kitabı da ondan gelen bir rahmet, ondan gelen bir nur ondan gelen bir yol göstericidir. Bu kitap vesilesiyle Allah Kur'an'ı hıfz eden tabi hıfzın keyfiyetini de anlatmıştık mana-fı anlamları fıkh eden ve onun gerekleriyle amel edenlerdir. Kur'an'ın ehli, ya يَعْمَلُونَ bihi. Peygamber'in dediği gibi, gerekleriyle amel edenler, Kur'an'la amel eden insanlardı. Demiştik ki, bir muvahhit sadece Fatiha'yı da Kur'an'ın tamamını ezbere bilen bir müşrikten Kur'an'ı daha iyi hıfz etmiştir. Çünkü o iyyakana budu, o ayetini hayatına geçirmiş, bildiği ilim ile amel etmiştir. Öteki müşrik ilmine atmıştır, fıkade yüklenmiştir, eşeğin yük taşıması gibi. Nevi sasam diyor ki Kur'an ve Kur'an senin lehine de delil olabilir, aleyhine de delil olabilir. Bu hadis hafızları için söylemiş bir söz, şey, Kur'an hafızları için söylemiş aslında bir sözdür. Çünkü insan ta talep ettiği, elde ettiği o Kur'an'daki hıfızın gereğiyle amel ederse, Allah Azze ve Celle Subhanehu Teala o Kur'an'ı o insan için hüccet kılar, lehine. Ama insan amel etmezse bu bildiğiyle o zaman hüccet aleyhine olur. Netice itibariyle ikinci bölümde de Şeyh bize Kur'an ehlini anlattıktan sonra onların kim olduğunu anlattıktan sonra onların takdimini ve onlara ikramın gerekliliğini anlatacak. Şeyh'in usulü üzere kendisini tek bir kelimesi hala da risalede geçmedi. Diyor ki: "Wa kana al-qurra ashabu meclis Omar. Kehulan kana, Burada kendisinin sözü, rivayeti genel aktarmış. Diyor ki, Ömer İbnül Hattab'ın meclisindeki kariler, gerek genç olsun, gerek yaşlı olsun, Ömer'in paylaştığı, meclis paylaştığı insanlar, karilerdir. Kariye Arapça karadan türemiş, ismi fail bir kelime. Okuyucular demek, yani Kur'an okuyucuları demek. Ama tabii ki, Asrımızın Kur'an hafızları ki daha önce anlatmıştık. Selef ile halefin hıfz arasındaki farkı, hıfza bakış açıları ikisi farklıydı. Aynı şekilde kari kelimesine selefle halefin bakışı da gene farklıdır. Gene sahabenin ve selefin yanında kari Kur'an'ı ezberlemekle beraber Kur'an'ın manalarını Fıkını en iyi bilen şahıs demektir. Mesela bunu açıkça görmek isteyen varsa, Ömer radıyallahu anhunun Fetih suresi, Nasır suresinin tefsirinde Müslümanların şurasında Abdullah ibni Abbas gibi bir çocuğu alması ve orada ona sorular sorması bunun en açık delili. Abdullah ibn Abbas daha çocukken Ömer radıyallahu onu meclisine sokmuş. Koskoca müminlerin emiri, koskoca halife, koskoca İslam devlet başkanı bir çocuğu kendi meclisine sokmuş. İnsanlar da bu çocuğun ne işi var burada deyince, ee, onlara nasıl suresindeki tefsiri sorunca hiçbiri bilemeyince, İbn Abbas'a söyle kardeşimin oğlu bildiğini deyince, İbni Abbas orada, bu Mekke'nin fethi peygamberin ölümüdür diye tefsir etmiştir. Orada İbn Abbas'ın dindeki fıkı, dindeki anlayışı ortaya çıkmıştır. Ki İbn Abbas e, radıyallahu anhuma hem ezberlemiştir lafızları Kur'an'daki hem de manalarını ezberlemiştir. Dolayısıyla hem selefin yanında karilik hem de selefin yanında hafızlık nedir? Manaları bilerek, fıkı bilerek ayetlerin lafızlarını ve harflerini ezberlemektir. Dolayısıyla ister genç olsun, ister yaşlı olsun Ömer'in meclislerinde kesinlikle ve kesinlikle kim vardı? Fakihler vardı. Onlara danışırdı, onlarla istişare ederdi. Onlara sorardı, onlardan ilim talep ederdi, bilmediklerini onlardan öğrenirdi. Ömer radıyallahu anhu İbn Abbas o tefsiri yaptırıyor ama Ömer kendi de biliyor o tefsiri. Sadece i̇bn Abbas'ın faziletini ortaya çıkarmak için o meseleyi soruyor. Diğer insanlardan üstünlüğünü ortaya koymak için, çünkü insanlar homurdanıyorlar. Ya yani madem çoluk çocuk geliyor biz de çocuklarımızı getirelim diyorlar. Zannediyorlar ki Ömer işte e, peygamberin yeğenidir, çocuktur veya işte Abbas arkadaşıdır, sevdiğidir, Abbas'ın çocuğudur diye getirmiş zannediyorlar. Böyle homurtular başlayınca Ömer o insanlara konuşmalarının batıllığını anlatmak için Böyle bir imtihan yapıyor. Yoksa kendisi zaten biliyor surenin tefsirini. Çünkü Ömer radıyallahu anhu Ebubekir Bekir radıyallahu anhu'dan sonra icma ile bu ümmetin en fakihidir. En alimidir. Sahabe buna, selef buna icma etmiştirler. İbn-i Temya bu icmayı akıdet vasitede da nakletmektedir. <gülüyor> An-i bi-mes'ud enne Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem Abi Mes'ud kastedti İbn Mes'ud el Ansari. Abi Mes'ud el Ansari diye gelir bazı rivayetlerde. Burada kastedilen Abdullah ibn Masudtur, Rabbil Allahu O diyor ki, "Kal ya umm akra bir kavme Allah'ın kitabını en iyi bilen imam olur" diyor. Şu işi söndürün İslamımızı. Bir kavme bir kavme, imam olan o kavmin e, en çok Kur'an bilen, en çok fıkha sahibi olandır diyor. ve كَانُ فِي الْقِرَعَةِ سَوَا iki tane adam var. İkisi de kıraatta aynı. ikisi de hafız. Kur'an'ın tamamını biliyorlar. Hangisi imamlık kadar o kavme? bir sünne <بِالسُنَّة> Onların arasından da sünneti en iyi bilen. Kur'an'ın hafızlığından sonra Sünneti en iyi Ve sünneti sünnette de eşit olursalar ve ak Hicrette hangisi önceyse o geçer. Hicret edenler, hicret etmeyen sahabe'lerden faziletlidir icmaıyla. Ehli sünnetin bu ümmet arasındaki fazilet tafsilatı ve taksimatı Şöyledir, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bu ümmetin en faziletlisi Ebu Ebubekir Ömer, ثم Osman. İbni Ömer diyor, biz bunu söylerdik de kimse itiraz etmezdi, Resulullah bunu içtip de bizi uyarmazdı diyor. Sahabe bunu konuşurdular. En faziletli Ebu Bekir, Ömer ve Osman, ثم Ali, ondan sonra Ali geliyor. ثُنَّ عَشَرَ النُوْبَشَّرَ Sonra cennetle müjdelenen on sahabe geliyor. ثُنَّ Onların arasında, onlardan sonra Bedir ehli geliyor. Bedir savaşına katılanlar. Onlardan sonra hicretten önce müslüman olanlar. Onlardan sonra hicretten sonra müslüman olmuş olanlar. Derken sıralama böyle gidiyor. İnsanların fazileti bu şekilde. Eğer iki tane kişi imamiyette takdim edilecekleri zaman, hıfzda eşitseler, sünneti bilmekte eşitseler, o zaman nelerine bakılır? İslamlarının eskiliğine bakılır. Yani belki bugün hicret yok. O hadiste hicret ücret edilmiş ama e, burada da bugün vakamızın fıkhına bu hadisi tatbik edecek olursak e, İslam'a daha önce girmiş, kişi takdim edilmesi lazım. Düşünün ki bir davet var. 4 sene, 5 sene davet yapılmış. Tabi insanlar çağırılmış. İnsanlar koca bir cemaat olmuş, topluluk olmuş. O topluluğun heybetini görüp iman edip dine giren adamla ortada hiçbir cemaat, hiçbir topluluk yokken, tek başınayken İslam'ı seçen bir Müslüman Allah katında aynı olması. O ikinci söylediğim Müslüman birinci Müslüman önüne ne yapılır? Takdim edilir. Eğer bu diğerlerinde de eşitsene. Fe imkanu fil Hicrette de aynıysalar. Fa taqaddemuhum sinnen. Fa yaş olarak hangisi daha büyükse o zaman o geçer demişler. Ve fi rivayeti Silmen başka rivayet gelmiş. Orada silmen ifadesi var ya yaşça büyük olan o silmen diye ifade edilmiş. Oradan irade edilen mana da hangisinin İslam'ı daha eski ise demektir. Hangisinin İslam'ı daha eski ise ولا يأمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على tekrimeti illa izni. Hiçbir adam hiçbir adamın sultanı altında. Yani gücünün olduğu yerde, hakimiyetinin olduğu yerde. Veya evinde e, onun izni olmadan o bölgenin sahibinin izni olmadan o evin sahibinin izni olmadan hiçbir yere oturmasın. şey özür dilerim hiçbir yere eğer o evin sahibi, o bölgenin sahibi onu tekrim edip geçirmezse imamlığa, kimsenin hakkı değildir. Biliyorsunuz e, misafirlikte imamlık kimin hakkıdır? Ev sahibinin hakkıdır. Resulullah ev sahibini takdim etmiştir. Hı. Bu bütün sayılan sebeplerin önüne kimi takdim etmiştir? Ev sahibini. Eğer bunlar eşitse Resulullah Aleyhisselatü Vesselam böyle söylüyor. Hiçbir adam, hiçbir adamın sultanı altında, gücü altında veya o adam o adamın evinde o bölgenin o yerin e, imamının başındaki söz sahibi insanın izni olmadan öne geçemez o diğer kişi ikram etmeden o imamlık yapamaz. İmam Müslim bunu rivayet etmiş. Revahu Müslim Velil Bukhari Rahimehullah. Anca bir ennehu sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu aleyhi ve sellem كَانَ يَجْمَعُوا بَيْنَ الْرَجُلَيْنِ مِنْ قَتْلِ وَحُدْ ف۪ي تَوْبٍ وَاحِدٍ Allah Aleyhisselatü Vesselam Uhud Savaşı'nda e, fakirlikten dolayı ki birçok bir ibadet vardır. Musab İbni Ömeyr'in kefenlenmesi olayında Musab'ın ayaklarına kefen çekildiğinde başı açık kalıyordu başına çekildiğinde de aya açık kalıyor diye meşhur rivayetler vardır. Herkesin arasında meşhur olan rivayetler vardır. Tabii bu garip bir rivayettir. Çünkü şehit kefenlenmez. Burada ise Musab'ın kefenlendiğine dair rivayet gelmiş. Muhtemeldir ki kefen emri şehitten kaldırılmadan önce gerçekleşmiş bir olaydır. Çünkü şimdi bu rivayet de geliyor. Bu rivayette de başka şehitlerin kefenlendiğini anlatıyor. Diyor peygamber sallallahu Uhud günü iki kişiyi diyor bir örtüye saradı diyor. Defnetmek için. Sahabede o kadar fakirlik olmuş. Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın dönemi için sahabenin bir tanesi diyor ki hangimiz diyor iki tane elbise buluyordu ki diyor. İşte namazdaki elbiseden soruluyor. İşte şu kadar uzun olsa yeter mi? Bu kadar böyle olsa? Diyor Resulullah'ın döneminde kim diyor iki parça öyle rahat bulabiliyordu ki bir tane altına sarıyordu, bir tane de atabiliyorsa şu omzuna bir şey atıyordu. O kadar. Başka bir şey yoktu yani. O kadar fakirlik vardı. Ee, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Uhud günü iki tane sahabeyi bir kefenin içerisine koyuyorken ثُمَّ يَقُولُ ikisini koyduktan sonra dedi ki اَيُّهُمْ اَكْثَرُ اَخْذَنْ Kur'an." Hangisinin Kur'an'dan ezberi daha fazladır? Defne der Ve illa huşire lehu ila ahadihime ikisinden biri işaret edildi. Şu dediler, şundan daha fazla. Kur'an bilir. Ondan daha iyidir. Hıqız'da. Qazlemehu fil lehdi. Sonra onu dedi ki, kabirde öne takdim edin. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kazdığı mezar, sünnetteki mezar, şu şekildedir. Böyle aşağı gelir, aşağı kazılır, sonra böyle içeri girilir. Buna lahit deniyor. L harfi gibi zaten. Ama L harfi gibi olduğu için lahit denmiyor. Arapça ilhad, sapıklık demektir. Arapça ilhad, sapıklık demektir. Kafirler için Allah diyor Allah'ın ayetleri hakkında İlhada saparlar mesela. İlhad Arapça dümdüz gidiyorken aniden yön değiştirmenin adıdır. Dümdüz gidiyorken aniden yön değiştirmenin adıdır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam de mezarı böyle kazanmış. O yüzden Araplar buna İlhad diyorlar. O yüzden Türk toplumu dahi eski mezarlara lahit diyorlar. Bu kökten türüyor. Firavunların o eski mezarlarını lahit diyorlar. Netice itibariyle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şurada, şu lev e, harfi gibi olan mezarın o uç kısmında Kur'an'ı en çok hıfız etmiş olanı öne takdim ediyor. Diğerini yanına koyuyor. Burada dahi Kur'an'la amel eden ki daha önce de bunun, iki ders bunu anlattık saatlerce. Dedik ki Kur'an hafızı papağan gibi ezberleyen değildir manasını bilmeden, fıkh etmeden ki selef böyle bir ezber yapmıyordular. Sahabe böyle bir ezber yapmıyordular. Hatırlayın sahabe ne diyordu? Bizden biri Bakara suresini bildi mi o adamın bizim yanımızda büyük bir yeri vardı diyorlar. Halbuki koca Kur'an'dan sadece iki buçuk yüz, üç yüz. Daha Kur'an'ın büyük kısmı var. Sadece Bakara suresini bilmekle Ezberlemek lafızlarını, manalarını ve fıkhını bilmekle büyük bir yere ulaşıyor sahabe arasında böyle biri. O yüzden Uhud Savaşı'nda öne takdim edilen bu Hafız da lafızları ezberlemekle beraber manayı ve fıkhı bilen dinde ondan daha fakîhi olandır. Neden dinde fakîh olanın namazda öne takdim edilmesi gerekir? Çünkü namaz dediğiniz bir ibadettir ve bu ibadeti bozan bazı fiiller vardır. O ibadeti bozan veya bozmayan, o ibadetin kemaletini veya ahzını yok ettiğini bilen veya bilmeyen iki adam arasında çok ciddi fark var. Şimdi siz fakı olmayan birini geçirirseniz, koca cemaate namaz kıldırıyorken o fakı olmayan adam ne yapar? namazda belki yapılmaması gereken bir hareket yapar, insanların namazını batıl yapar. O yüzden namazda fakih olan imamlığa geçirilir ki katal, hangisinin vacip, hangisinin müstehap, hangisinin şart, hangisinin mübah, hangisinin haram olduğunu, hangisinin namazı kemaliyetini bozduğunu, hangisinin namazı ifsad ettiğini ancak fakih bilir. O yüzden namazda fakih imamlıkta ne yapılır? Takdim edilir. Gene Şeyh Muhammed Allah ona rahmet etsin. Devam ediyor. Ve an Ebi Musa enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anhudan geliyor. Allah kendisinden razı olsun. Diyor ki, inne min ihlalillahi şüphesiz Allah'ın celalindendir ki yani ta'zimillahi Allah Subh'ana ve Teala'nın yüceltmesindendir ki. Allah Subh'ana ve Teala'nın iclalinden, yani iclal, zul celali ve ikram. Allah nedir? Celal ve ikram sahibidir. Allah'ın yüceliğindendir, Allah'ın ikramındandır ki diyor. İkram-u zi şeybe, şeybetin muslimi. Yaşlı müslümana ikramıdır diyor. İkram etmesini. Yaşlı Müslüman Allah'ın yüceltmesi, ona ikram etmesidir diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Kimdir burada kastedilen yaşlı Müslüman? İslam'da büyümüş, İslam üzere senelerini geçirmiş. Resulullah sallam diyor ya, insanın saçı ve sakalındaki beyazlık, İslam üzereyken saçı ve sakalındaki beyazlık, onun nurudur diyor. Böyle bir yaşlı birçok işte Allah'ın iclali, celali gereği, Allah Azze ve Celle'nin bu gibi kullara nimeti gereği Allah bunların yerini tazim etmiştir kendi katında. Yani bizim katımızda böyle olmasını istemiştir. Mesela Kur'an'a bakıldığı zaman Allah teala İsra suresinde ne diyor? İşte ''Ve kadâ rabbuka illâ ta'budu illâ Rabbiniz ancak kendisine ibadet etmenizi emretti. Sonra da ne diyor? Hemen anne baba ilişk hukukundan bahsediyor Allah Teala ayetin devamında. ''Eğer onlar senin yanında büyürseler, yaşlanırsalar ''Felâ tekull lehumâ uffin'' ''Onlara sakın uff bile deme'' ''Kanatlarını onların üzerine ger'' diyor anne ile babanın üzerine kanatlarını ger. Bunlar velev kafir dahi olsalar, velev müşrik dahi olsalar, anne babaya ikram etmek Allah subhanahu ve teala'nın razı olduğu amellerden bir tanesidir. Onların bizim dinimizle alakalı bize yaptıkları şirk, küfür, haram, masiyet, bu gibi emirlerin hiçbirisinde zaten itaat etmemiz caiz olmaz. Ama onların bize mübah kıldığı, onların bize e, mübah emrettiği işler olduğunda, bunların her birinde onları razı etmeye çalışmamız esastır. Çünkü onlar bizim yanımızda yaşlanmışlardır. Allah subhanahu teala 40 yaşında bütün peygamberleri, peygamberliği göndermiştir. Halbuki nice genci övmüştür imanıyla. Ashabu Ashabe Kehf gibi mesela. Ashab-ı Kehf için Allah ayette diyor ki: "İnnehum fitete amanu bir rabbihim ve zidnahum da Onlar Rabbine iman etmiş bir grup gençti. Biz de onlara hidayetlerini arttırdık. Gene eee Enbiya Yunus suresinde e, Allah Subhanahu taala diyor: "Feme amene li Musa illa zururiyyetin kavmihi." اَيَّخَافَ ve فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ اَيَّفْدِنَهُمْ <gülüyor> Musa'ya da diyor kavminden bir grup genç iman etti. Çünkü insanlar Firavun'un ve önde gelenlerin onlara azap edip de dinlerinde fitne uğratmalarına korkmuşlardı. Sadece gençler cesaret ettiler iman etmeye. Allah da onlara iman verdi, kurtardı diyor. Meşhur bir kıssa, işte Buruş Suresi var. Buruş Suresi'nde Allah türkütül azhabı Onlar ki Allah onları öldürsün azabı uktudu. Onlar insanlara ateşe attılar. O kıssanın tefsiri hakkında sahih üstüne gelen rivayet olduğu gibi bir hulam, 15-16 yaşında bir çocuk, koskoca bir devlet başkanına, devlet hükümdarına. Hüccet götürmüş, Allah onunla hüccet götürmüş, onu övmüş Peygamber. Hatta ona hocalık yapan rahip, o dönemdeki Rabbani Ali, bugün sen benden hayırlısın demiştir o gence, 15 yaşındaki çocuğa demiştir bana. Yaptığı amel neticesinde. Niye? Çünkü rahip de tevhidi biliyordu. Zaten çocuğa tevhidi öğreten rahip. Rahip ama mağara çekilip saklanmıştı, imanı o kadardı, o imtana karşı koyamıyordu, ona cesaret edemiyordu. Çocuğa tevhid öğretti, çocuk gitti krala baş kaldırdı. Krala baş kaldırınca çocuğu Allah kerametlerle kafirlerin elinden kurtarınca, bu sefer rahip çocuğu görünce dedi ki sen benden daha kayınsın. Bu doğruya ortaya koyuyor ki, fazilet ne kadar bildiğinde değil, ne kadar amel ettiğindedir. Rahip de biliyordu, çocuk da biliyor. Ama çocuk amel ettiği için, rahip itiraf etti ki, sen benden Allah katında faziletlisin. O yüzden, birkaç derstir, sürekli üzerinde durarak vurgu yapıyoruz. Fazilet, kimin ne kadar zeki olduğunda, kimin ne kadar anladığında, veya kimin ne kadar bildiğinde değil, Kimin Allah için ikhlasla ne kadar amel ettiğindedir. Ne demişti? اِنَّ مِنْ اِجْلَالِ ikramu اِكْرَامُ ذِي شَيْبَةِ الْمُسْلِمِينَ وَهَامِلِ Allah kimi önce tazim etmiş, kimi yüceltmiş, yaşlı bir Müslüman. وَهَامِلِ Kur'an İkincisi de bu Kur'an'ı taşıyan, Hamilil Kur'an, Kur'an'ı taşıyanın kim olduğunu nasıl anlattık? Kur'an'ı lafızlarıyla ezberleyen ve manasını ve fıkhını anlamaya çalışan olarak anlatmıştık. Ve hamilil Kur'an غيرü الغali fihi vel jafi'an İkincisi bu ikinci saydığı Allah'ın iclal ettiği, Allah'ın yücekliği Allah şey Allah'ın ikram ettiği, Allah'ın tazim ettiği bu ikinci grubun iki tane özelliğini saydı hadiste. Hamilül <gülüyor> Kur'an, ama hangi hamilül Kur'an? Gayrul ghalifi. O Kur'an'da aşırı gitme. Mesela Hariciler gibi. İbn Mulhim vardı. Ali radıyallahu anh'ü şehit eden harici. Ali'nin katili olan sadece Kur'an hafızıydı ve çocuklar yetiştiriyordu, Kur'an hafız ettiriyordu. Öyle biriydi. Onlar Kur'an'daki vaatleri, Kur'an'daki vaatleri, tehditleri, cehennem tehditlerini Müslümanlara değil, şey kafirlere değil, Müslümanlar üzerine tatbik ettiler. Veya hutt onlar. Allah'ın dar tutmadığı bir şey daralttılar. Ne gibi? Dediler ki hayızlı kadın da kaza eden namazlar. Halbuki Allah ve Resulü emretmemişti bunu. Hariciler gene dediler ki isterse adam sakız çalsın gene eli kesilir dediler. Ayetin zahirine baktılar. Halbuki nisap miktarı vardır. Nisap miktarına aşan bir mal eğer çalındıysa hırsızlık yapıldıysa o kişinin eli kesilir. Yoksa her hırsızlıkta el kesilmez. Bunlar Kur'an'ı ezberlemişlerdi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam haricileri zemmedip kötülediği hadisle diyor ki sizden biri onların ibadeti yanında kendi ibadetini hakir görür. Onların Kur'an'ı yanında kendi Kur'an'ını hakir görür. Onların namazı yanında kendi namazını hakir görür. Kimse kendini harici yerine koymasın bu toplumu ibadeti terk etmiş. Biz hiçbir şey yapmıyor sahabeye göre. Yani şimdi böyle bir şey çıkabilir. Millet şimdi müşrik ibadet etmiyor. Lan bunlar ibadet ediyor. Aa bak hadiste de işte ibadet gelmiş. Hadiste de bunların çok ibadet ettiği ortaya koyuyor. Demek ki o zaman bunlar haricilere tam uyuyor. O zaman biz Müslümanlarız. Biz de bunu uyuyoruz gibi saçma sapan bir sonuç çıkarmasın. Biz ibadet etmiyoruz. Ebu'l-Fereç i̇bn Cevzi haftada bir hatim bitiriyormuş. Biz senede bitiremiyoruz. Nasıl ibadet ediyoruz? O zaman biri sırf ibadet ediyor diye harici olacak da bu alimlerin olması lazım. Tabi bu hadislerin her birinin Resulullah sallallahu aleyhi ve tarafından böyle irad edilmesi, böyle arz edilmesinin hikmeti var. O da imtihan. Cehennemin bekçileri meselesi olduğu gibi. Diyorlar niye 19 tanedir? Allah bundan diyor çoğunu saptırır, çoğunu hidayet eder. Bazı lafızlar var. Allah ve Resulü tarafından bilerek öyle arz edilmiş, serp edilmiş, arz edilmiş, o şekilde ortaya konmuş ki bir takım insanlar sapsın, bir takım insanlar hidayete etsinlerdir. Netice itibariyle Kur'an'ı taşıyan kişinin Allah'ın ve Resulünün önüne geçerekten, haddi aşaraktan gali olması, azgın olması, aşırı olması da gerekmez. Buna dikkat etmesi lazım. Tabi sadece bunu saymıyor hadis. وَالْجَافِعَنْ وَالْجَافِعَنْ جَفَة Ameli terk etmek demek buradaki manası. Yani Kur'an'ı taşıyor ama amel etmiyor. Tıpkı eşeğin taşıdığı yük gibi. Eşeğe altın vurun bir kilo. Bir kilo da pamuk vurun eşek için bir kilodur. Ha altın ha pamuk hiçbir önemi yok. O taşıdığı yüke bakar. Bugünkü insanlar da böyleler. Kur'an'dan ne kadar ezberin var? Tamam. E mı olsa ne olur ki? Sen pamuk mu altın mı taşıdığını birbirinden ayırt edemezsin o taşıdığı şeyle amel edemezsen, Kur'an hepsini bilsen ne olur. Mübalağlı bir rivayettir ama sahabeler, öğrendikleri ayetlerle amel edemedikleri için yeni ahkamı duyup da mesul olmamak için çöllere kaçmış bazıları. Demişler, zaten bildiğinizde tamamı amel edemiyoruz. Bir de yenisini öğrensek yanlık demişler. Bu tabii ki insan ilim tarifinden geri durması demek değildir. Bu sahabelerin üstün niyetidir. Allah korkusudur. Çünkü üç tane sahabede ne dediler? Biz ölene kadar hanımlarımıza yaklaşmayacağız. Ölene kadar her gün oruç tutacağız. Ölene kadar her gün gece namaz kılacağız. Resulullah onları menetti. Yanlış bir şey irade ettiler ama Resulullah duyunca menetti onları. Niye? Çünkü onlar Allah'tan korkuyorlar. Yani kendilerini o kadar kınıyorlar ki nefislerini. Diyorlar biz nasıl yapacağız? Biz helak oluruz o zaman. O yüzden diyorlar bizim daha fazla ibadet etmemiz lazım bu kaçan insanlar da e, yanlış bir şey yapmakla beraber Allah'tan korkulanı ortaya koymuşlardı. Bu güzel bir şeydir. Mekkeli müşriklerde de bu hasret vardı. Mekkeli müşriklerin Kabe'yi taaf etmesinin sebebi biz bu günahlarla bu elbiselerle günahlar işliyoruz. Bu elbiselerle o yüzden Allah'ın huzuruna çıkmaktan utanıyoruz diye çırılçıplak tavaf ederlerdi. Çünkü biliyorlardı ki kıyamet günü çıplak dirilecekler. Çünkü biliyorlardı ki kabre çıplak konuluyorlardı. O yüzden diyorlardı da bir ayıp yok diyordular. Ayıp asıl günah işlenen elbiseyle Allah'ın huzuruna çıkmaktadır diyorlardı. Pislikle Allah'ın huzuruna çıkmaktadır. Hanginiz bu meseleye böyle baktı bugün efendim? Belki hiçbirimiz bakmadı. O yüzden insanın Allah korkusu bir şeyleri kendince iyi veya kötü görmesi Allah katında iyiliğini göstermez. Onun şeriattan mizanını öğrenmek gerekir ki insan şeriattan mizanını öğrenirse hali aşırı aşırılardan olmuş olmaz. Tam tersi, tam zıttı onun tam zıttı öğrendiğiyle de amel etmezse o zaman bu hadiste ifade edilen cafilerden yani hakkını yerine getirmeyen ameli terk eden ahmaklardan. Allah bizi böyle kılmasın. Kur'an'ı aleyhimize hüccet kılmasın Allah. Çünkü biz amel etmezsek o Kur'an bizim aleyhimize hüccet olur. Nice insanlar var yani ben Arap şeyhlerden bu hadisin şerhin dedim dedi. Ondan itikadı bozuk olduğu için hep anlattıkları şey işte adam var sabah namazını kılmamış. İşte diyor adam diyor Kur'an hafızı diyor sabah namazını kılmıyor diyor. Kur'an'da kaç kere geçiyor biliyor mu diyor işte diyor namaz kılınmıyor. O yüzden diyor bu adam diyor cafi olmuştur diyor. Ameli terk etmiştir Kur'an'ı amel etmeyi. Halbuki demiyor ki lan bu toplumlar bugün içerisinde yaşadığımız bu kavil Kur'an'da kaç yerde okuyorlar ki inna Allah la yaghfiru Allah şirki affetmez. Kaç ayette okuyorlar ki Allah'tan başkasına ibadet edilmez. Kaç ayette okuyorlar ki Allah'tan başkasına ibadet eden şirk koçanın bütün amelleri boşa gider. Kaç ayette okuyorlar ki şirk ve şirkin tevabileri olan şirkin tevabileri işte büyük günahlardır. Yani onlar artık yayıldıysa bir kavimde şirk izhar olmuş demektir. Alimler öyle söylüyorlar. Şirkin tevabileri olan bu günahlar bir toplumda izhar olduysa açığa çıktıysa o toplumda şirk yayılmıştır diyorlar. Bunlar faiz, zina gibi böyle büyük günahlardır. Bunlar şirkin yaygın olduğu toplumda yayılırlar. Bunları asılına anlatması lazım. İşte o yüzden biz asıl buraya dikkat çekeceğiz. Yoksa namaz emri ne değil. İnsanlar namaz emrini zaten altı buçuk çatbat yerine getiriyorlar. Ama kaç ayet var Kur'an'ın başından sonuna kadar şirkin pisliğini anlatan insanlar okuyorlar da gırtlaklarından aşağı inmiyorlar. İndirmiyorlar. Ondan sonra da gırtlandan aşağı indiren Müslümanlara harici diyorlar. Halbuki hadiste ne diyordu? O hariciler okudukları Kur'an gırtlaklarından aşağı inmez. Kalplerine inmez yani okudukları Kur'an. Adam kaç tane ayet okuyor? Üç tane ayet var Allah'ın kitabında. Üç ayrı yerde. Allah şirki affetmez. Ondan sonra da diyor ki bu adam şirk işliyor ama Allah bunu affedecek. Harici kim burada? Kur'an'ı gırtlağından aşağı indirmeyen kim burada? Gerçek hariciler onlar. Çünkü onlar ahkamı yerli yerince tatbik etmediler, farklı insanlara getirip tatbik ettiler. Ve hamilül Kur'an'ı gayril ghalife ve'l cafi anhu. Aşırıya sapmadan, ameli terk etmeden Kur'an'ı taşıyan Allah bunu tazim etmiştir. Bu İkramiz Sultan ve güç sahibini de, güç sahibi Müslüman sultası var. Ne olur güç sahibi Müslüman olursa, insanların hukuklarını korur. Eğer güç sahibi adam, şeriatı bilen Allah'tan korkan bir adamsa, insanların hakkını insanlara dağıtır. Diyor ki İmam Mahmut, insanlar arasında kadı gerekli midir diye soruyorlar. Hangi diyor insanların hukukunun yok olmasını ister? Tabii ki kadı olacak diyor. Peki kadının en temel vasıtı nedir? Sultadır, güçtür. Mesela bana gelip soruyor insanlar. Diyorlar ki İslam'da hırsızın elini kesmenin hükmü şey. İslam'da hırsızlığın hükmü nedir? Ben diyorum ki İslam'da hırsızlığın hükmü elinin kesilmesidir. Ben müftüyüm kadı değilim. Sadece iftih ediyorum, haber veriyorum. Diyorum ki Allah böyle hüküm vermiş. Kadının benden farkı ne? O da diyor ki hırsızın eli kesilir İslam'da. Bir, kadının gücü vardır, hükmü temfiz ettirir. Yani ben adama derim ki hırsızın elinin kesilmesi gerekir. Adam der ki o zaman ben elim kesilmesi gerekiyor. Ben ona temfiz edemem, elini kesemem. Ama kadı güç sahibi olduğu için İster rıza göstersin, ister rıza göstermesin, elini keser hükmü tenfiz eder. Çünkü kadının yanında sultan vardır, güç vardır. Kur'an'da sultan, büccet manasında da kullanılmıştır, güç manasında da kullanılmıştır. İşte bu yüzden kadı, ola, sultan ola, e, kadı olabilmesi için bir insanın yanında sultan olması lazım. Eğer bir insanın yanında da güç ve sulta olursa ve beraberinde şeriat ilmi olursa kadı, kadı olan o kişide insanlar adalete kavuşurlar. Çünkü Allah'ın adaleti yeryüzünde tatbik edilmiş olur. İnsanların hakkı kaybolmamış, zayi olmamış. Kimse kimseye zulme, zulmetmemiş olur. Aksi takdirde bütün hukuklar birine gider. Ben belki doğruyu biliyorumdur ama gücüm olmadığı için insanlara hükmü temfiz ettiremiyorumdur. Dolayısıyla hakları ne olacaktır? Ahirete kalacaktır. Dünyada sahiplerine dağıtılamayacaktır. Bu yüzden Allah Sübhanahu Teala da sultan sahibini de ne yapmıştır? Takdim etmiştir. Tıpkı yaşlı Müslüman gibi, tıpkı Kur'an'ı ezberleyen, hakkını yerine getiren Müslüman gibi Allah bu grubu da ne yapmıştır? Yüceltmiştir. Hadisun Hasan Ravahu Abu Davud. Bu hadis Abu Davud'un Hasan senetleri rivayet ettiği bir hadistir. Burada kalacağız bugün inşallah Allah nasip ederse. Yeni bir bab gelecek. Orada başka bir ahkam anlatacak inşallah. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulü'nün sözlerinin güzelliğindendir. Bir kötülük varsa nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahire ve bihamdik. la ve